Şeytan Rijim, Bismillahi R Rahman R Rahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahhar. Ve salat ve salamü ala Nabi'na Muhtar, ve ala Alihi ve ashabhi al Athar, ve ala Jamil anbiyai ve Mursselin labrar. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in hayatındaki yolculuğumuzu kaldığımız yerden devam ettireceğiz inşallah. Geçen ders biraz böyle doğumundan başlayıp çocukluk devresine, gençliğine, onun nübüvvetten önce Allah'ın bir ikramıyla sahip olduğu rüşte yani akli olgunluğa, nübüvvete erişine ve o nübüvvetten sonra da babası Azer ile ya da babası yerine koyduğu Azer ile mücadelesine biraz olsun değindik. Bugün de inşallah... Kavmi ile olan mücadelesini anlamaya çalışacağız. Kavminin inançlarına karşı Hz. İbrahim'in söylediği sözlere ve verdiği mücadeleye beraberce şahit olacağız. Göreceksiniz yine her derste olduğu gibi bu derste de belki tarihten konuşacağız, tarihi konuşacağız ama bugünü konuşacağız. Bugündeki sıkıntılara aslında Hz. İbrahim'in dünyasından, çözümler bulmaya, şifalar bulmaya beraberce gayret vermiş olacağız. İki tane temel mesele var hiç aklımızdan çıkmasın. Aslında bugünkü ders bize bugünün dünyasında inanç gevşeklikleri ve inanç karışıklıkları noktasında bir bilinç verecek bugün İslam coğrafyasında yaşıyor olmamıza rağmen Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bir toprakta bir memlekette bir şehirde yaşıyor olmamıza rağmen bir inanç gevşekliği var ne yazık ki insanımızda ve ara ara bizde ve bir inanç karışıklığı var bunun adı aslında bir akide karmaşasıdır ve bu var bunu inkar edecek bir durumumuz yok aslında biz bugün milleti olmakla atamız olması itibariyle iftihar ettiğimiz Hazreti İbrahim'den kendi bu inanç meselesinde akidevi meselede birçok meseleye çözüm olabilecek yolları ve yöntemleri öğrenmiş olacağız. Cenab-ı Hak hepimize bu noktada yardım eylesin, benim dilimin bağını çözsün, sizin anlayışlarınızı arttırsın, benim anlayışımı arttırsın. İnşallah şu ilim meclisinden hepimiz çok farklı bir biçimde istifade etmiş olalım. Dersin sonuna geldiğimizde İbrahim aleyhisselamdan tevhidi yeniden hayatımıza inşa noktasında eğer varsa problemler ki var o problemlere de Biraz olsun değineceğiz zaten o problemlerin giderilmesi noktasında da bir şifaya vesile kılsın Cenab-ı Hak bugün bu ilim meclisinde konuştuklarımızı. Şimdi güzel kardeşlerim bugün 28. dersimizi yapıyoruz Siret-i Enbiya üst başlığında iki ders önce yani iki hafta önceki derste 26. derste birçok şey konuştuk ama sonlara doğru bir konumuz da şuydu Hazreti İbrahim Nasıl bir kavme muhatap kılındı? Karşısındaki topluluğun özellikleri nelerdi? Sosyal anlamda, kültürel anlamda, dini anlamda ne gibi bir halleri vardı? Çünkü onun tespiti Hazreti İbrahim'in mesajını anlamamızı sağlayacaktı. Ne olursa olsun zemini doğurup, Anlamazsak ve zemini doğru netleştirmezsek zihnimizde o zeminin üzerinde ceryan eden olayları da tam olarak anlayamayız. Dolayısıyla bağlam bizim için bu manada çok önemlidir. Mecburen Hazreti İbrahim'in mücadelesini doğru anlamamız için o muhatapları da anlamamız gerekiyordu. O derste biraz değindik, sınıfsal farklılıklara değindik. Toplumdaki sıkıntılara değindik sosyal anlamda olan bazı meseleleri gördük ve ben orada Kur'an'dan size bir tablo açtım ve dedim ki Kur'an'da Hz. İbrahim'in kavmi şöyle anlatılıyor diyerek 15 madde verdim size bir daha o maddeleri tek tek ele almayacağım çünkü neticede o tekrara düşersek eğer bugünkü zamanımızı iyi kullanamayabiliriz ama kardeşler onları bir ekrana getirsinler siz o 15 maddeyi şöyle bir zihninizde yeniden canlandırın ve orada söylenenleri aklınızda bir tutun ki bugün söylediklerimizi biraz onun üzerine konuşmuş olacağız hızlıca bir iki tanesini ben hatırlatayım özellikle bugünkü derste alakadar da olduğu için mesela Hz. İbrahim'in kavmini biz Kur'an'dan En'am suresinin 76. ayetindeki bugün En'am suresi bizim çok önemli bir bölümümüzü teşkil edecek dersimizde. Yıldızlara, aya, güneşe ve diğer gök cisimlere tapan bir kavim olduğunu öğreniyorduk. Meryem suresinin 42. ayetinde bunlarla beraber yıldızlara tapıyorlar, gök cisimlerine tapıyorlar aya, güneşe, başka gezegenlere de ama bunlarla beraber putlara tapan, ve o putların olağanüstü güçleri olduğuna inanan bir kavim. Şuara suresinin 71. ayetinde Sadece putlara tapmayıp o putlara sevgi itibariyle de, itibariyle de gönüllerinde sevgi besleyen bir kavim olduklarını gördük. Meryem 43'te nübüvveti kabul etmeyen bir kavim olduklarını gördük. Başka özellikleri de var şeytanla ilişkilerine dair dalalette olduklarına dair akıllarını tam olarak kullanmadıklarına dair yalana alıştıkları için yalancıyı sevdikleri için doğrudan ve doğruları söyleyenlerden rahatsız olduklarına dair bilgiyle İlgileri Kur'an bize söylüyor rezzak olan Allah'ı rezzak olarak Allah'ı değil putları ve o putların işte gökteki sahiplerinin Olduklarına inandıklarına dair inançlarını söylüyor. İnanılmaz derecede dünyaya saplandıklarını söylüyor. Zulüm ve zorbalıkta sınır tanımayan bir kavim olduklarını yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Saffat suresinde ve Bakara suresinin 258. ayetinde zorba bir hükümdar tarafından yönetilen ve onun verdiği hükümlerin asla sorgulanmasına müsaade etmeyen bir kavim olduğunu görüyoruz. Yani bu kavim. Hz. İbrahim'in karşısında uzun bir süre mücadele ettiği kavim her türlü sosyal anlamda da kültürel anlamda da dini anlamda da zor bir kavim ve Hz. İbrahim böyle bir kavime karşı mücadele verdi o mücadelenin sonucu ne oldu nasıl neticeler çıktı onları da zaten göreceğiz ama Hz. İbrahim her türlü zorluğa rağmen gördüğü karşılık ne kadar ağır olursa olsun Gördüğü karşılık ne kadar sıkıntılı olursa olsun en yakınlarından işte Azer'den mesela gördüğü karşılık onun için çok böyle sıkıntılı bir şey de olsun. İstikametten asla şaşmadan görevini asla aksatmadan bir peygamber olarak bir davetçi olarak bir tebliğci olarak kendisinden beklenen ne ise onu yerine getirdiğine şahit oluyoruz. Biz bunu gördük geçen ders babasının karşısındaki haliyle tutumuyla bugün de kavmi karşısındaki durumunda göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim özellikle Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan mücadelesini o kavmine yaptığı tebliğ, tebliğindeki usulünü o usulün içerisinde muhtevaya ait bazı ayrıntıları çok ciddi bir biçimde detay var Kur'an'da bu noktada. Bunları tespit etmek için Kur'an-ı Kerim'in o güzel rahlesinin önüne oturduğumuzda başka yerlerde ara ara farklı vurgular olsa da altı yerde bu işin çok net bir biçimde anlatıldığına şahit oluyoruz. Nereler onlar ben ayetleri bir vermek istiyorum size. Şu ara süresinin 69 ile 89. ayetleri arasında 21 ayette kavmine tebliği, inancı ve karşılaştığı tepkileri okuyoruz. Safat suresinin 83 ile 113. ayetleri arasında 31 ayet. Ayetler biraz kısa ama çok burada kavmiyle mücadelesini, o mücadelenin sonrasında yaşananları ve bir de oğlu İsmail'in kurban kıssasını buradan okuyoruz. Enbiya suresinin 51 ile 73. ayetleri arasında 23 ayette putlarla olan mücadelesi o kavminin o mücadeleye karşı gösterdiği tepkileri okuyoruz. En'am suresinin 74 ile 84. ayetleri ki bugünkü konularımızdan bir tanesi bu. 11 ayette Hz. İbrahim'in hanifliği o hanifliğin ne anlama geldiğini Kavmiyle ile mücadelesini ve kavminin o mücadeleye karşı gösterdiği tepkilerini okuyoruz. Ankebut suresinin 16-17-2 ayetinde tebliğinin muhtevasını okuyoruz. Hazreti İbrahim'in kavmine yaptığı tebliğ ve oradaki uslubunu okuyoruz. Ankebut suresinin 24 ile 27 ayetler arasında 4 ayette de tebliğine kavminin gösterdiği tepkileri okuyoruz. Şimdi o tablo ekranda kalsın. Bir dikkatle bir bakın niye o sıralama öyle? Neden en başta şu ara süresi en altta ankebut süresi var? O sıralamayı ben özellikle tespit ettim. Onun üzerinden de bir şey söyleyeceğiz çünkü. O sıralama bizim tercih ettiğimiz çünkü bu nihai bir tercih değil, nihai bir karar değil, nihai bir hüküm değil. Ancak bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla nüzül sırasına göre yapılmış bir tespit. İlk şu ara süresi nübüvvetin 4. yılında. Bakın. Peygamber Aleyhissalatu vesselam daha 3 yıl, 4 yıl Mekke'de söz söylemeye başlamış. Kavmi tepki gösteriyor Mekkeliler. Allah indiriyor şu ara süresini ve o şu ara süresinde Hazreti İbrahim'in de kavmiyle yaşadıklarını son peygamber olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme atası olan İbrahim'in üzerinden gösteriyor. Bu çok önemli bir bilgi bizim için. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o siyerin içerisinde yaşadığı birçok şeye nasıl dayandığını, nasıl mücadele ettiğini, nasıl bu noktada doğru adımlar attığını anlayabileceğimiz aslında Kur'an'i dayanaklar bunlar. Hemen arkasından Saffat suresindeki o ayetler de yine nübüvetin 6. yılında nazil olan ayetler. Enbiya suresinde nazil olan ayetler nübüvetin 6. yılında nazil oluyor. En'am suresindeki ayetler nübüvetin 12. yılında nazil oluyor. Ankebus suresindeki iki grup ayet biliyorsunuz orada o ayetlerde Hicrete sayılı günler kala nazil oluyor. Birçok müfessirimize göre Ankebut suresi Mekke döneminin en son inen süresidir. Yani onunla beraber artık Mekke'deki o 13 yıllık süreç nihayete ermiş oluyor. Mekke'nin sonuna yakın inen ayetlerde... O ayetlerin de ne olduğunu şimdi göreceğiz. Orada Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hakk'ın atası İbrahim'in üzerinden bazı mesajlar vermesi ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bu mesajları çok doğru bir biçimde anlayıp gereğini yerine getirme adına ortaya doğru duruşlar kametler sergilemesi emin olun bizim için de çok önemli bir mesele. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu ayetleri unutmayalım oraya bir daha döneceğiz. Şöyle bir bahis açmak istiyorum ısrarla söyledim bu dersler boyunca herhalde bu gidişte de çok söyleyeceğim bu cümleleri çünkü bunlar önemli bir şey. Hz. İbrahim tevhid dediğimiz dinin binası özü hakikati sayılan o önemli meseleyi topluma kavmine duyururken iki tane temel cümle biliyorsunuz tevhid La ilahe sonra illallah la ilahe işin nefi kısmı Allah ise isin işin ispat ve tasdik kısmı önce la ilaheyi onların nazarlarına veriyor. Herhalde bizim tevhid bilincimizde böyle bir arıza var. Biz la ilahe demeden, dedirtmeden Allah demeye ve dedirtmeye çalışıyoruz. E temizlemeden üzerine ne kurarsanız kurun Yanlış oluyor zemin eğer kökte hastalık varsa sıkıntı varsa üstüne on katlı bir bina kursanız işte bugün bizim binalarımız gibi ufacık bir depremde yerle bir olur. Yerle bir oluyor inanç noktasında bugün bu sarsıntıları yaşamamız aynen yaşadığımız depremlerdeki bizim binalarımızın hali gibi. Dolayısıyla bir kere kökün temelin zeminin sağlam olması lazım sağlam olabilmesi için de ne olmalı? O nefi kısmının o la ilahe kısmının çok çok iyi bir biçimde oluşması lazım. Şuranın boya yapılacağını düşünün ben öyle işleri bilmem ustalık ustalık işlerini ama ustalara seyrettiğim için bilirim. Mesela şuraya bir boya yapmak istesek biz eğer burada pürüzler varsa boyayı yaptığımızda o boya da güzel olmayacak. Bir müddet sonra atacak mesela ya da görüntüsü hoş olmayacak. O boyanın iyi olması için ne olması lazım? Bir zımparalanması lazım. Kazılması lazım. Düzeltilmesi lazım. La ilahe budur işte. Kazıyacaksınız. Varsa arızalar gidereceksiniz. Bir yerlerde işte böyle delikler melikler açılmışsa oraları alçılarla dolduracaksınız. Varsa eğer pürüzde bir sürü sıkıntı bunların hepsini bir kere gidereceksiniz ki yaptığınız iş işe yarasın. İllallah önemli bir şey. Ama zemininde la ilahenin çok çok daha önemli bir biçimde ortaya konması gerekir ki bir akidevi kargaşa oluşmasın. Bugün bakın akidevi kargaşa yaşıyoruz şu toplumda. Adam Müslümanım diyor Müslümanım la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Biz onun imanını sorgulayacak değiliz. Ama aynı adam hükümde tevhidde problem yaşıyor. Sevgide tevhidde problem yaşıyor. Ya la ilahe illallah demiştim biraz önce. Öyle bir rezzak olan Allah inancı var ki senin aklında. Senin o aklındaki rezzak olan Allah'a uymuyor senin la ilahe illallah dediğin cümle. Yani orada sen o cümleyi niçin kurduğunun bilincinde değilsin. Çünkü tam anlamıyla oturmamış. Zeminde o netleşmediği için, berraklaşmadığı için, temizlenmediği için, arı ve duru bir hale gelmediği için... Akidevi berraklık oluşmuyor. Bütün peygamberler bunu yaptılar. Peygamberlerin mücadelesini anlayan yollarını yol edinenler de bunu yaptılar. İnşallah biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Ama doğru yapabilmemiz için önce la ilahe'yi sonra illallah'ı çok doğru bir biçimde anlamamız gerekiyor. muvahitlerin sertacı olan gerçekten bu işi en güzel bir biçimde yapan Hazreti İbrahim bize bu noktada çok güzel örneklikler veriyor. Allah gerçek manada anlayanlardan ve kavrayanlardan eylesin bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim tevhidin la ilahe kısmı yani o ilk nefi kısmını doğru bir biçimde anlayan birisi şunu demiş oluyor. Reddediyorum bütün ilahları. Din gibi algılanan bütün değer yargılarını bu neyse gelenek görenek atalar bu şu bu neyse neyse bütün hepsini reddediyorum. İdeolojileri reddediyorum. Allah'a ait olan alanların gasp edenleri kimse şahıssa kurumsa bunları reddediyorum. Bütün bunların hepsini anlama geliyor biliyor musunuz? Bütün putları reddediyorum. Aslında put bu. Eğer put deyince put eşittir heykel heykelde lat uzza menat diye aklınıza geliyorsa yanlış geliyor. Bir kere put deyince heykelle sınırlı tutacak bir anlayışı silelim kafamızdan. Put Allah'a ait olan alanları gasp eden o ait olan alanlara şöyle ya da böyle ortak olan o alanlarda söz söylemeye kural koymaya kaide koymaya çalışan her neyse odur bazen şahıstır bazen bir nesnedir bazen bir kurumdur bazen bir otoritedir bazen ölmüş gitmiş birisidir kim neyse hiç fark etmez onun adı puttur çünkü siz orada yaptığınız şey la ilahe demenize Aykırı duran bir şey o kırılağa ait olan bir şey olduğu için biz bir kere la ilahe dediğimizde neyi kırdığımızı neyi yok ettiğimizi neyi ortadan kaldırdığımızı çok net bir biçimde aklımızda tutmamız lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah hepsinden yüz binlerce kez razı olsun bütün peygamberler bunu yaptılar la ilahe'ye çağırdılar onları sonra da illallah'a. Aslında La ilahi doğru dürüst yapabilmek için ne yapmak lazım biliyor musunuz? Kişinin kendi inançlarıyla yüzleşmesi gerekir. Yüzleşme adına bir adım atması gerekir. Böyle bir şey yükler insana. Ve peygamberler de aslında kendi kavimlerine geldiklerinde o insanları inançlarıyla yüzleştirirlerdi. Ama yüzleşmek zor bir şey. Çünkü yüzleştiğiniz anda arkasından bedel ödemeniz gerekecek. Yüzleşme zor olduğu için çoğu insan yüzleşmekten ziyade yüzsüzleşmeyi tercih ediyor. Yüzsüzleşme değersizleşmedir duyarsızlaşma duymamak istiyor. Mesela bugün bazı insanların niye dine karşı alerjileri var? Dini anlamda bazı şeyleri niye duymak istemiyorlar? Evet bunun bazı sebepleri var ama birçok insanda sebep budur. Eğer ben dine hakikate ait bir şeyler duyarsam kendi inançlarımla yüzleşmem gerekecek aman kalsın o yüzleşme bana bedel ödetir o yüzleşme bana bazı şeyleri yaptırtır ben onu yapmaktansa en iyisi yüz, yüzsüzleşeyim, en iyisi duyarsızlaşayım, en iyisi duymamaya çalışayım. Benim duyduğum bana yeter. Ben atalarımı, dedelerimi, nenelerimi böyle gördüm. Ben falancadan filancadan bunu duydum. Aman kimse benim inançlarıma karışmasın, kimse benim doğrularımı yıkmasın, kimse benim doğrularımın aleyhine konuşmasın. Bulduğum, bildiğim, gördüğüm ve şu anda içinde bulunduğum her neyse bu bana yeter. Ben bundan fazlasını istemiyorum diyerek, konforunu bozmamak istiyor aslında elde ettiği bir rahat var o rahatı bozmak istemiyor ama bütün peygamberler de toplumlarını rahatsız etmeye geldiler bütün toplumları böyle sarstılar aslında manen bir deprem yaşandı peygamberlerin ve davetçilerin geldiği topluma çünkü onlar hak ve hakikati söyledi hak ve hakikatte acıdır hakkın ikamesi çok zor bir şeydir Hak ikame edildiğinde batıl izale edilir yani batıl yıkılır. E batıl yıkılması demek bir şeylerin ortadan kalkması demektir. Çoğu insanda bunu göze alamaz. Almadıkları için alamadıkları için hakikate kulaklarını kapatırlar. Hani bazıları geldiler ya Allah Resulü'nün yanına kulaklarını tıkayarak kulaklarında pamuk olarak geldiler aman duymayalım diye. Duymaya bile korktular ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen onlara duyurma adına bir gayrete girdi ve duyurdu. Neticede duyurulanlar da bu noktada belli başarılar elde ettiler. Şimdi peygamberler bunu duyururken bunu bir hamasetle yapmadılar. Sloganlaştırmadılar bazı şeyleri. Temelsiz şeyler söylemediler. Onlar neyi söylüyordular toplumlara? Tevhidi söylüyorlardı. Tevhid dediğiniz o dava değersiz bir dava değil benim güzel kardeşlerim. Şimdi değersiz bir dava olmadığı gibi delilsiz de değil. Delilsiz olmadığı gibi dayanaksız da değil. Dayanaksız olmadığı gibi dermansız da değil. Dermansız olmadığı gibi düşüncesiz de değil. Tevhid davası böyle bir davadır. Bunu iyice anlayalım. Eğer bir yerde tevhidten bahsediliyorsa delille bahsedilir. Bir yerde tevhidten bahsediliyorsa Dayanakları tam anlamıyla ortaya konur çünkü bahsettiğiniz şey Allah'ın bu dinin en önemli meselesidir ve bu din öyle bulmacaya benzeyen bir din değil bu din öyle insanların içinden çıkamayacakları bir din değil nettir berraktır saftır durudur böyledir zaten böyle olursa eğer Allah'ın dini olabilir dermansız değildir yani sen orada bir hastalık ortaya koyduktan sonra başının çaresine bak ne yaparsan yap demez bu din Orada eğer bir hastalığı işaret ediyorsa arkasından muhakkak şifayı da yolu da işaret ediyordur. Değerleri söylüyordur ve insanları düşünceye davet ediyordur. Gelin bu söylediklerimin üzerinden Hazreti İbrahim'e bakalım. Hazreti İbrahim onları tevhide çağırdı. Tevhide çağırdığı o çağrıda delilsiz değildi Hazreti İbrahim. Onların inançlarındaki problemleri ortaya koyuyor. Ve problemsiz bir inanca kavmini davet ediyordu. Ne olur söylediklerime dikkat edin. Onların inançlarındaki problemleri ortaya koyuyor. Ama kendi davet ettiği dinde asla böyle bir sorunun olmadığına da onları ikna ediyordu. Hz. İbrahim'in daveti dayanaksız değildi. Onların inançlarındaki temelsizlikleri ortaya koyuyor. Ve muhatapları çok sağlam dayanakları olan bir inanca davet ediyordu Hz. İbrahim'in daveti dermansız değildi onların inançlarındaki hastalıkları ortaya koyuyor ve muhatapları nereden şifa bulacaklarına dair bir inanca davet ediyordu Hz. İbrahim'in daveti değersiz değildi onların inançlarındaki sapkınlıklardan dolayı hayata yansıyan değersizliklerini ortaya koyuyor ve kendilerine değer veren bir inanca onları davet ediyordu Hz. İbrahim'in daveti düşüncesiz değildi onların inançlarındaki anlamsızlıkları dolayısıyla düşünce ufuklarının nasıl daraldığını ortaya koyuyor ve kendilerini düşünmeye önem veren bir inanca davet ediyordu tevhid de budur zaten benim güzel kardeşlerim tevhid sadece eleştirmez sadece reddetmez sadece inkar etmez Sadece yanlışları ortaya koymaz evet bunları yapar ama bunlarla beraber doğruları gösterir hakikati ortaya koyar bir şeyi ortadan kaldırırken onun yerine olması gerekeni koyar sadece kaldırmakla bırakmaz çünkü onu kaldırdığında eğer doğru şeyi oraya koymazsa Oraya bir şey gelir oturur çünkü tabiat borçlu kabul etmez. Sen bir şeyi kaldırdın doğru olanı oraya getirmediğin zaman nefis oraya bir şeyi koyuyor. Nefis koymasa oraya şeytan oraya bir şey koyuyor. Şeytan oraya bir şey koymasa şeytanın adamları oraya koyuyor. Başka ideoloji mensupları oraya bir şey koyuyor. Başka otorite mensupları oraya bir şey koyuyor. O senin düzelttiğin ve temizlediğin yer boş kalmıyor. İşte tevhid önce boşaltıyor temizliyor. Ama oraya getirip doğrusunu koyuyor. Zaten budur tevhid. Eğer böyle anlarsak Hazreti İbrahim'in ne yapmaya çalıştığını anlayabiliriz. Böyle anlarsak eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapmaya çalıştığını anlarız. Böyle anlarsak eğer bugün niye bazı şeyler olmuyor? Niye biz mesajımızı insanlara ulaştıramıyoruz? Niye şu anda toplum istenilen düzeyde değil onu daha iyi anlamış oluruz. Hazreti İbrahim bunları yaptı. Bunları yaparken yüzleştiriyor ya kavmini inançlarında ne yaptı biliyor musunuz? Onları bir böyle sarsmak istedi Hazreti İbrahim. O düşüncelerinde inançlarında inanç dünyalarında olan şeyleri onların önlerine bir sermek istedi. Bunun için de bakın kavramlarıma dikkat edin inançlarındaki çarpıklıkları onlara hatırlattı. İnançlarındaki çatışmaları onlara gösterdi inançlarındaki çelişkileri gözlerinin önüne serdi, inançlarındaki çıkarcılıkları onlara anlattı, inançlarındaki çıkmazları onlara fark ettirdi. Keşke biraz böyle rahat bir vaktimiz olsa siz dinlemekten böyle imtina etmeseniz, bıkmasanız ben de anlatmaktan yorulmasam şunları birer birer ele alsak ve saatlerce konuşsak ama o verdiğim ayetler var ya en başta o tabloda işte şu ara suresinin 69-89 Saffat 83-113 Enbiya 51-73 Enam 74-84 Ankebut 16-17 ve Ankebut 24-27 toplasanız ne kadar inanın ki 4 sayfa falan Kur'an sayfasıyla o 4 sayfa üzerinde biraz yoğunlaşın Kavramlar şurada bir kalsın dedim ki ben onların inançlarında çarpıklık var, çatışma var, çelişki var, çıkarcılık var, çıkmazlar var. Burada da ayetler duruyor. O üç ya da dört sayfayı oluşturan ayetleri okurken bunları birer birer bir tespit edelim. Verdiğim ayetlerde bunlar var ve gerçekten Hz. İbrahim'in dilinden nasıl bu iş oluyormuş Nasıl inançlarında problem yaşayan sorun yaşayan insanlarla bir tevhid abidesi bir tevhid kahramanı bu işi onları yüzleştirerek yapıyormuş. Çok önemli noktalar yakalıyoruz oradan ve yakalarken sadece orada kalmıyoruz. Bugünün dünyasında en başta kendi inanç dünyamızı o ilkeler çerçevesinde saf ve duru bir hale getiriyoruz. Sonra etrafımızdaki insanlara da gerçek manada bu işin nasıl olması gerektiği noktasında bir rehberlik yapıyoruz. Allah gerçek manada anlamayı da anlatabilmeyi de bizlere nasip eylesin. Sadece bir ayeti size hatırlatacağım bakın. Onların inançlarındaki o problemler aklımızda yine dursun. Ankebut suresinin 17. ayeti 16'dan alalım. O 16'da açılıştır aslında bir mukaddime yapıyor Rabbimiz ama arkasından sözü biraz sonra söyleyeceğim o inançlarındaki problemlere getiriyor. 16. ayette diyor ki İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Burada da çok önemli mesajlar var da oralara girmeyelim. Bakın 17'de Rabbimiz ne diyor. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor. Asılsız sözler uyduruyorsunuz. Allah'tan başka eğer bir yerlere kul olmaya başlarsanız bin kapının kulu oluyorsunuz. Mabuda kul olmayan mahluka kul oluyor. O mahlukun da sayıları çok zaten. Orada da başlıyorsunuz asılsız asılsız yalan yanlış bir sürü söz söylemeye. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız asla size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın ona kulluk edin ve ona şükredin ancak ona döndürüleceksiniz. Ayet muhteşem. İnanılmaz mesajlar veriyor inanılmaz. Biz sadece meseleyi İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin inançlarındaki sıkıntılar çerçevesinde ele alıyoruz. Bakın bu ayet o kavmin o topluluğun inanç çarpıklıklarını nazarlarımıza veriyor. Adamlara bir put yetmiyor. Binlerce put var hayatlarında. Çünkü tek bir ilah da bu kadar gücün toplanabileceğine inanamıyorlar. Bu nasıl bir Allah ki şey onun elinde diyorlar onun içinde dağıtıyorlar dağıttıkça da yetmiyor 3 bin 5 bin 10 bin tane tanrı çıkıyor ortaya düşünebiliyor musunuz mesela orada puthaneler var mabet işte yüzlerce put var işlerinde. Yetmiyor herkesin kişisel evlerinde putları var yetmiyor gök cisimleri işte güneşe aya yıldıza bakıyor yetmiyorlar Nemrut gibi bir put var karşılarında onun her söylediği Allah'ın emri gibi algılanıyor İlahir böyle çarpıklıklar var inançlarında çatışmaları var ayetten öğreniyoruz Bir tane put ol, bin tane put olmasına rağmen halen iç huzursuzlukları var İçlerinde bir sükunet yok çünkü o inanç karmaşası, o çatışmalar içlerinde de devam ediyor. Hiçbir şey onları sükunete erdirmiyor. Aslında ibadet ediyormuş gibi gözüküyorlar ama o ibadetlerinde lezzet yok. Yok. O ibadetlerinde sükunet yok. Ayetlerde öğreniyoruz. Burada da dolaylı o anlamda bir şey var orada. Çelişkileri var mesela burada rızık vurgusunun gelmesi boşuna değil. Nasıl çelişkiler Rızık istedikleri putlara onlar rızık veriyorlar. Mesela Hazreti İbrahim girecek puthaneye bakacak ki putların önünde işte yiyecekler var. Hediyeler sunmuşlar. Niye yemiyorsunuz diyecek putlarla konuşacak Hazreti İbrahim. Aslında onlara kafalarınızı çalıştırın dercesine bir şeyler söylemek istiyor Hazreti İbrahim. Buradaki çelişkileri gösteriyor. Nasıl bir ilah ki put ki yani Allah'a... Olması gereken bir hali ona veriyorsun ki sana o rızık vermesi gerekirken sen ona rızık veriyorsun. İşin gülünç tarafı ne biliyor musunuz? Kendi elleriyle yapıyorlar. Hadi o elleriyle yapmaları işin bir tarafı ya bir put yapmak masraflı bir iş. Dünya kadar para ödüyorsun. Bir put yapmak için dünya kadar para ödüyorsun ve sonra o para ödeyerek edindiğin putun önünde ondan rızık bekliyorsun. Bu neyi gösteriyor? Çelişki gösteriyor. İnançlarında böyle çelişkiler var. Çıkarcılık var bunun üzerinde. Nedir o çıkarcılık? O putun üzerinden bir sektör oluşmuş. Niye o putlara hediyeler sunuluyor? Niye o putlara o veriliyor? Onlar da biliyor o putların yemeyeceğini ama o putlara bakanlar var ya. Onların üzerinden bir sektör oluşmuş ve bir rant kapısı var. Şimdi gelin Mekke Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dönemine. O zaman Ümeyye İbni Halef, Übey İbni Halef ve daha niceleri mesela sonrasındaki süreçte Saffan İbni Ümeyye, Cumaoğulları bunlar. Bunlar Mekke'deki putların bakıcıları. Bu adamlar aslında müşrik değil. Bu adamlar dehri. Yani zamana inanıyorlar zaman bizi yok edecek diyorlar tam bugünkü karşılığıyla ateizm falan değil ama zamana inanıyorlar o ayrı bir inançtır zaten Dehriyun diye tarihte var şimdi de var başka, başka yansımaları. İnanmadıkları putların üzerinden para kazanıyor bu adamlar ve iş la ilahe Mekke'yi böyle sallamaya başladığında inanmadıkları putlara putlar elden gidiyor diye ortalığı velveleye verdiler bilmem bu cümleler size bir yerlerden tanıdık geliyor mu yani insanın inanması inanmaması önemli değil burada önemli olan ne onlar için menfaat çıkarcılık zaten bir yerde eğer şirk varsa orada kesinlikle bir rant vardır çünkü şirk aslında büyük bir rant için kurulmuştur orada. Eğer gerçek manada tevhid hakim olsa, orant da ortadan kalkacağı için çıkarcı çeteler ve onun üzerinden rant sağlayanlar bundan en fazla rahatsız olanlar oluyorlar. Çıkmazları var mesela, inançlarıyla alakalı bir soru sorulsa söyleyecekleri hiçbir şey yok. Hazreti İbrahim işte en büyük putun önüne astı biliyorsunuz baltayı şimdi geleceğiz detaylara. Kim yaptı kim yaptı diye bağırdılar onlar Hazreti İbrahim dedi ki belki bu yapmıştır. Onlar böyle durup kaldılar çünkü onlar da biliyor onun yapamayacağını. Çıkmazları var işte yani tıkanıp kalıyor. Hazreti İbrahim Nemrut'la konuşuyor haftaya onu göreceğiz. Nemrut'a bir şeyler söylüyor bir şey söyledi durdu kaldı. Yani hiç cevap verecek bir şey yok. Çünkü inkar böyledir çünkü şirk böyledir çünkü batıl böyledir. Kökü yoktur, zemini yoktur, bağı güçlü olmadığı için bir yerden sonra kesinlikle bir çıkmaza girer. Yeter ki İbrahimvari bir biçimde bu inanç sıkıntıları yaşayan insanları yüzleştirebilelim biz. Onların yapabileceği, söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Yeter ki bu noktada net bir biçimde tevhid tam anlamıyla ortaya konmuş olsun. Biz Hz. İbrahim'in üzerinden bunları öğreniyoruz ve daha nice nice şeyler öğreneceğiz. Şimdi saat baya ilerlemiş ben epey şey bugün anlatmaya çalışacağım ama bakalım Allah ne kadarına imkan verecek. Benim güzel kardeşlerim sizi En'am suresinin, 74 ile 84 yıl ayetlerine bir getirmek istiyorum. En'am suresi bambaşka bir süre. Bambaşka süre demem şuradan anlaşılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sürenin kıymetini anlayabilmemiz için o süre dünya semalarına indirildiğinde 70 bin melek refakat etti diyor. Bunları bazen Efendimiz niçin söyler aman dikkat kesilin diye söyler. Çünkü Kur'an'ın en temel dört konusu çok net bir biçimde bu sürede işlenmiştir. Kur'an biliyorsunuz tevhidden bahseder, nübüvvetten bahseder, haşırdan bahseder, ibadetten bahseder. Bu ibadetin yerine bazen adalet gelir ama neticede ibadet de adalet meselesiyle ilintilidir. Bu dört tane ana konu. Kur'an'ın ana konularıdır En'am suresi de bu dört ana konuyu çok net ve çok farklı özelliklerle anlatır ki Hz. İbrahim'in bu pasajının burada olması da bundan dolayıdır bu ayetleri hızlıca bir hatırlayalım Hz. İbrahim babasıyla konuşuyor 74. Ayetin, ayette bu ayeti biliyorsunuz ile önceki derslerde de kullandık hani İbrahim babası Azer'e sen putları ilah mı ediniyorsun diye sordu. Şüphesiz ben seni de kavmini de ap açık bir sapıklık içerisinde görüyorum demişti. Dalalin mubin ap açık sapıklık. Kavmine ve Hz. İbrahim babasına böyle bir hakikati hatırlatarak başlıyor. Arkasındaki ayette böylece İbrahim'e kesin bilgi, o ney hakkel yakin inananlardan olması için Göklerin ve yerin melakutunu yani muhteşem yaratılışını gerçek hükümranlığını gösterdik. Onunla İbrahim gerçek manada inanç noktasında kimselerin varamayacağı bir noktaya vardı diyor aslında ayet. Bize orada İbrahim aleyhisselamın inanç noktasında nasıl bir noktaya geldiğini de bu ayetle göstermiş oluyor. Şimdi bundan sonraki ayetler 76. ayetlerden sonra. İki tane temel görüş var ben fazlaca yormak istemem böyle ayrıntılarla size ama önemli o da şu. Bir tanesindeki görüşe göre Hz. İbrahim bundan sonra yaşadıklarını tarihi rivayetler ışığında anlamaya çalışıyor bir kısım müfessirimiz. Onların kimler olduğunu neler söylediğini taberiye baktığımızda okuyabiliriz. Olay şu Hazreti İbrahim hatırlayın geçen ders tarihi bilgileri verdim size. İşte mağarada doğdu orada büyüdü ve orada büyürken sorgulamaya başladı. Ay'a baktı yıldıza baktı önce ay'a baktı sonra güneşe baktı sonra Rabbini buldu. O geçiş sürecinde bu mu benim Rabbim bu benim Rabbim diyerek bazı şeyleri söyledi diyor bazı müfessirlerimiz. Böyle bir yorum var bunu benimseyen yabana atılacak düzeyde de değil bayağı bir müfessirimiz var ama bir kısım alimimize göre müfessirimize göre ki onların kim olduğunu fahrettin Razi'den İbn Kesir'den okuyabilirsiniz hayır böyle bir şey yok tarihi rivayetlerin bu noktada dikkate alınacak bir tarafı da yok Kur'an burada çok farklı bir şey söylüyor aslında Hz. İbrahim kavminin yanlış inançlarını Onların dilleriyle ortaya koyuyor ve Hazreti İbrahim bu mu benim Rabbim dediğinde bu benim Rabbim dediğinde aslında orada söylemek istediği siz böyle inanıyorsunuz ben öyle inanmıyorum siz böyle diyorsunuz ama ben nasıl inandığımı size söyleyeceğim diyerek ayetlerin içerisinde zaten o inancı söylüyor. Ayetleri böyle dikkatlice okuduğumuzda. Toplu bir biçimde okuduğumuzda başıyla sonuyla okuduğumuzda zaten Hazreti İbrahim'in tam olarak ne demek istediğini anlamış oluyoruz. Burada bir ayrıntıyı da veriyor büyük müfessirimiz İbn Aşur bize diyor ki Hazreti İbrahim bu süreci yaşarken yalnız başına değildi başkaları da vardı. Çünkü biz ayetlerin uslubundan bunu çıkarabiliyoruz. Yanında başkaları da vardı. Onlara gösteriyordu aslında. Onlara bu noktadaki inançlarındaki sıkıntıları, yani çıkmazları, çelişkileri, çatışmaları, çıkarcılıkları nazarlarına veriyordu. O söylediğim kavramların hepsini bu ayet grubunda da çok rahat bir biçimde görebiliyoruz. Bakın 76. ayette, fālam jannā alayhu l-laylū raqā'ukebn. Necim değil kevkep Kevkeben. Kale heze rabbi. Felemme efele. Kale la uhibbul afilin. Bu la uhibbul afilin var ya acayip bir cümle. Yani üzerine nasıl diyelim destanlar yazılacak bir cümle. Bambaşka şeyler onlar ilgilerine havale edelim. Ne diyor İbrahim aleyhisselam burada? Üzerine gece karanlığı bastığında... Bir kevkep gördü. Necmi biliyorsunuz yıldız kevkep biraz özel bir yıldızdır. Yani gezegen aslında ve biraz farklı bir yıldız olmasını şöyle de anlayalım. O kavmin anlam yükledikleri inanç noktasında değer yükledikleri bir yıldız. Öyle bir yıldız görünce işte Rabbim dedi. Yıldız batınca dedi ki ben batanları sevmem. Devam ediyoruz. Ayı doğarken görünce. Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan bir topluluktan olurum dedi. Bakın bu arkasındaki cümleyi iyice anlarsak aslında İbrahim aleyhisselamın ne demek istediğini daha iyi anlamış oluyoruz. Devam ediyoruz. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur. Zira bu daha büyük dedi. Heze Rabbi. Ekber. bu Rabbim bu daha büyük dedi o da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a orta, ortak koştuğunuz şeylerden uzağım bakın karşısında bir topluluk var ey kavmim diye hitap ediyor ben sizin koştuğunuz bütün ortaklardan uzağım ben asla sizinle aynı düşüncede değilim peki Hz. İbrahim niye böyle söyledi ya bu bir yöntemdir siz mesela diyelim ki biriyle münakaşaya giriştiğinizde Sanki onunla aynı fikirdeymişsiniz gibi gösterirsiniz başta. Ondan sonra asıl düşüncenizi söylersiniz. Yapmıyor muyuz bunları? Hz. İbrahim onlara aslında sizin değişinize göre bu sizin Rabbiniz demek istiyor. Ya da bazı müfessirlerimizin dediğine göre bu mu Rabbim diye sormuş. Yani onların yine düşüncelerine vurguda bulunarak böyle bir şey söylemiş oluyor. Sonra bakın 79. ayete geldiğimizde Şafi mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu ayeti iftitah duası olarak okuyorlar namazlarında. Biliyorsunuz Hanefiler Subhaneke'yi okur. Ama Şafi'ler ama diğer Malikiler Hanbeliler başka başka ayetler de okurlar. Mesela kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati ayetini de okurlar bazıları. Özellikle Şafi olan kardeşlerimiz bu ayeti okurlar. İbrahim aleyhisselamın dilinden Kur'an'a giren bu ayet. İnni ve cehdü ve chiye lillezi fetara's semavati vel arde hanife ve mâ ene minel müşrikin. Bu ayet aslında bir tevhid manifestosudur. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Gösterdi İbrahim aleyhisselam yıldıza konuştu, aya konuştu, güneşe konuştu. O kaminin inançlarının üzerinden konuştu. Onlara gösterdi çarpıklıklarını, çatışmalarını, çelişkilerini, çıkarcılıklarını, çıkmazlarını. Sonra kendisinin nasıl bir Allah'a nasıl bir dine inandığını ve kendilerini yani kavmini nasıl bir dine davet ettiğini bu cümlelerle söyledi. Şimdi olması gereken ne aslında diyelim ki kavmi inançlarından şüphe duymasalardı. İnançılarına ait gerçekten bir özgüvenleri olsalardı biraz dinlerlerdi Hz. İbrahim'i ama dinlemediler. Ne dediğini sorgulamadılar. Bu manada neyi bize bizi neyi, neye davet ediyorsun bunu da sormadılar. Burada yok detaylar ama başka yerlerde var o verdiğim ayet gruplarında var. Mesela dediler ki ya sus dediler biz atalarımızı böyle bildik. Niye bizi kafamızı karıştırıyorsun dediler. Sen bizimle alay mı ediyorsun bizimle oyun mu oynuyorsun nedir bu söylediklerin dediler. Ama ne dediğini dinleme noktasına bir yere gelmediler. Asla o noktaya kaydırmadılar. Anında burada da okuyoruz 80. ayette. Kavmi onunla tartışmaya girdi. Neler söylediklerini Kur'an söylemiyor ama İbrahim aleyhisselamın cevabından biz neler söylendiğini anlayabiliyoruz. İbrahim aleyhisselam onlara dedi ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Demek ki putlarla korkutmuşlar Hazreti İbrahim'i. Demek ki yıldız sana çarpar güneş sana çarpar böyle bir şeyler söylemişler ki. Bunu korkutmuşlar rızkın kesilir aç kalırsın şu olursun bu olursun ya da tehdit etmişler her ne yapmışlarsa ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden korkmam diyor Hazreti İbrahim. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç benim hakkımda ne dilemişse Rabbim o gelip bana ulaşacak. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır siz hala ibret almıyor musunuz? Sonra 81. ayette bakın. Siz Allah'ın size haklarında hiçbir şey hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Korku meselesi var burada ve Hazreti İbrahim onlara korkuda tevhidi aslında söylüyor bu cümlelerle. Siz Allah'a ortak koşarken korkmuyorsunuz da Beni or ortak koştuklarınızla korkutuyorsunuz da ben mi korkacağım diyor. Asla benim onlara karşı bu manada yapabileceğim ya da duyabileceğim herhangi bir şey yok. Şimdi biliyorsanız söyleyin iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır. İki grup kim? İman edenler, inkar edenler, Tevhide erenler, şirke düşenler. Hak tarafında olanlar, batılda olanlar, hidayete erenler, dalalete erenler, iki grup bu. Hak ile batıl işte en kestirme cümleleriyle. Bunu söyledikten sonra Hazreti İbrahim bakın, 82. ayette önemli bir şeyi söylüyor. Elle din amanu ve lem yelbesu imanhum bizulmin ulaik ulaik lehumul emnu ve hum İnanıp da Allah'a gerçek manada iman edip de herhangi bir zulüm, haksızlık imanlarına bulaştırmayanlar var ya. Burada bakın kullanılan ifadeye daha doğrusu fiile dikkat edin. Yelbisu, lebese yelbisu. Ne demek? Giymek aslında. Yani bir şeyi bir şeyin üzerine giymek ya da karıştırmak. İman edip imanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlar, bulaştırmayanlar var ya. İşte onlar güvende olanlardan olanlardır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Allah bizi de onlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim şuraya bir dikkat kesilin. İmanlarına zulüm bulaştırmak acayip bir ifade ve Kur'an bunu kullanır zaten bir yerlerde. Aslında burada bir şeyin bir şeye bulaşması bu dinin kabul edeceği bir şey değil. Onun için bu din berraklık istiyor ya bizden. Bu noktada bizi uyarıyor ve diyor ki: "Sakın imanlarınıza zulüm bulaştırmayın. İmanlarınıza bulaştırdığınız zulmün adı şirktir. Sakın hükme zulüm bulaştırmayın. Eğer hükme zulüm bulaştırırsanız bunun adı küfürdür. Sakın haklara zulüm bulaştırmayın. Eğer hakka Zulüm bulaştırırsanız bunun adı vebaldir özellikle vebal kelimesini seçtim ben burada ağır sorumluluk anlamında haklara zulüm bulaştırdığınızda bunun adı vebaldir sakın ahlaklarınıza zulüm bulaştırmayın eğer ahlaklarınıza zulüm bulaştırırsanız bunun adı günahtır sakın amellerinize zulüm bulaştırmayın eğer amellerinize zulüm bulaştırırsanız bunun adı riyadır. Allah bizi bunlara karşı uyarıyor eğer biz Allah'ın çizgilerini ki biz onlara ne diyoruz hudud diyoruz hududullah yani Allah'ın koyduğu sınırlar o Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmez de bu noktada başka yerlere işi sevk edersek inanın ki bir yerlerde tıkanır kalırız bulaştırırız bin zannederiz yaşadığımızı Allah'ın razı olduğu noktasındaki bir zanna kapılırız Zan üzerinden bir din yaşarız Allah korusun. Zan üzerinden bir din yaşamamamız için bizim yapmamız gereken belli. Kur'an'ımıza müracaat edeceğiz. O Kur'an'ı en iyi anlayan Allah Resulü'ne müracaat edeceğiz. Allah Resulü'nü en iyi anlayan sahabeye müracaat edeceğiz. Sahabeyi en iyi anlayan alimlerimize müracaat edeceğiz. Yolumuzun işaret taşlarını onların bize verdiği hakikatler çerçevesinde donatmaya çalışacağız. Ve yolumuzu doğru yol, dosdoğru yol kılma adına bir gayret vereceğiz. Allah hepimizi bu uğurda, gayret edenlerden eylesin şimdi biraz hızlandırayım 83. ayette Hz. İbrahim'e verilen mükafatlardan bahsediyor 84. ayette o silsile anılıyor başka peygamberler de arka arkaya diziliyor diziliyor diziliyor bu hakikatler söyleniyor bakın sadece bu Enam suresindeki bu 11 ayet Hz. İbrahim'in kavmiyle olan mücadelesinde onları nasıl inançlarıyla yüzleştirmeye çalıştığını ve o yüzleştirmenin arkasından da nasıl onların dünyasına tevhidi anlayabilecekleri berraklıkta sunduklarını net bir biçimde görüyoruz. Başka yerlere baktığımız zaman yani başka ayet gruplarına baktığımız zaman da farklı yerler görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim dersin sonuna doğru yaklaştık. Ben önemli bir noktaya sizi götürmek istiyorum. Şöyle biraz zihinlerinizi açın. Burayı eğer ben size iyi anlatabilirsem çok çok önemli bir mesaj alacağız şimdi anlatacaklarımın üzerinden. Kaç yıl oldu bilmiyoruz Hazreti İbrahim Kur'an bu detayları vermez bize ama belli bir süre geçtiği belli. Yani Hazreti İbrahim babasıyla mücadelesi kavmiyle mücadelesi öyle Kur'an'da arka arkaya ayetlerde anlatılır da bir anda olmuş bitmiş bir mesele olmadığını ayetler içerisindeki vurgulardan usluplardan da anlayabiliyoruz. Ne yaptıysa Hazreti İbrahim başarılı olamadı. Yüzleştirmek istedi onları yüzleştiremedi. İnançlarındaki sıkıntıları onların nazarlarına verdi anlamadılar. Onlara tevhidi anlatma adına başka başka vesileler anladı. Bir türlü olmadı. Başta babası olmak üzere en yakınları olmak üzere kavmini bir türlü bu hakikatlerle bulaştır, buluşturamadı. Ama bu noktada hiçbir zaman geri durmadı Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim bu mücadeleyi devam ettirirken yavaş yavaş uslubunu sertleştirdiğini de görüyoruz. Mesela putlara karşı daha böyle sert ifadeler kullandığını da görüyoruz. Bu herhalde başlangıçtan böyle sonlara doğru biraz daha arttığını da ayetler içerisinden çıkarabiliyoruz. Vakti ki olmuyor. En son dedi ki Hazreti İbrahim ya benim bir şey yapmam gerekir. Ne yapayım? Ben onların kalplerindeki putları kıramadım bari dışarıdaki putları kırayım dedi. Dışarıdaki putları kırarsam belki onların anlayışlarının düzelmesine vesile olabilirim. Eğer onlar putlarının kırıldığını, putları ben kırarken bana karşı koyamadıklarını, kendilerini koruyamadıklarını, kendilerine sahip çıkamadıklarını bunları anlatabilirsem belki anlayabilirler, belki burada bazı şeyler düzelebilir diyerek bir fırsat kollamaya başladı. Dedi ki bir fırsat. Oluşsun da bana Allah bir imkan versin ben bir putlarını kırayım. Çünkü büyük bir puthane var şehirde büyük putlar hep orada. Onlar o putlara karşı inanılmaz tazimlerde bulunuyorlar. Hediyeler götürüyorlar gidip oradan rızık adına bir şeyler istiyorlar. Mabet işte yani mabet olarak kullandıkları bir yer. Ama oraya gidebilmek öyle mümkün değil korunuyor orası. Gidip orada bir şey yapabilmek mümkün değil. Onun için bir fırsat kolluyor ve o fırsat Kur'an'ın da bize anlattığı bir ayrıntı bu bir gün bir dini bayram sırasında Hazreti İbrahim tamam bugün olabilir diyerek kanat getiriyor ve o gün bir plan yapıyor. Neyi o insanlar şehrin dışına çıkacaklar bir dini bayram var ve o bayrama katılmakta zorunlu herkes katılacak. İbrahim aleyhisselam putları eleştirdiği için gözler onun üzerinde acaba İbrahim katılacak mı katılmayacak mı diye Herkes İbrahim'in üzerinde bakın Saffat Suresi'nden o manzarayı okuyoruz. İbrahim'e diyorlar ki sen gelecek misin bizimle o bayrama? Sen de katılacak mısın bizimle beraber? İbrahim Aleyhisselam fene nazraten finucum. Şöyle bir yıldızlara göz attı. Fekale inni saqim. Dedi ki ben saqimim. Saqimin ne olduğunu söyleyeceğim. mealler hastayım diyor. Yıldızlara baktı dedi ki ben hastayım. Peki niye böyle yaptı Hazreti İbrahim? Hazreti İbrahim aslında onlarla alay ediyor. Ama bunu anlamadığımız zaman tutar Allah korusun yanlış bir kanaate varırız. Sanki İbrahim Aleyhisselam da yıldızlarla hareket ettiğini söyleriz. Onlar böyle yapıyorlar. Onlar ne yapıyorlar mesela bir yere gidecekler. Yıldıza bakıyor diyor ki tamam gidebiliriz. Yıldız ona öyle ilhamda bulunuyor. Yıldıza bakıyor, aya bakıyor. Tamam yarın şöyle yapabiliriz diyor. Yani hayatlarını gök cisimlerinin ya da kendilerine put olarak ilan, ilan ettiklerinin put olarak edindiklerinin işaretlerine göre şekillendiriyorlar Hz. İbrahim de şöyle bir bakıyor onlar gibi e ben sakimim diyor buradaki sakim ne hasta değil biliyorsunuz hastanın karşılığı merid buradaki sakim bıkkınlık Artık beni bıktırdınız ya böyle bir ifade var burada. Beni sakat ettiniz böyle bir anlam da var burada. Yani beni hastalandırdığınız anlamında kullanılması da biraz buradan yani o mana var orada. Burada Hazreti İbrahim'in çokça bakın En'am suresinde de var aslında. Burada da var göreceksiniz hicret yolculuğunda firavunun karşısında da var. Hazreti İbrahim iki şeyi çok kullanıyor. Harizi kullanıyor, Hevriye'yi kullanıyor. Tariz nedir tariz şu dilde taşlama taş atma aslında o görüşte değil ama sanki o görüşteymiş gibi böyle muhataplarına taş atıyor. Biraz mecazi bir anlatım var o mecazi bir anlatımla aslında biraz onları uyandırmak istiyor biraz dikkatleri üzerine yoğunlaştırmak istiyor ondan sonra söyleyeceğini söylüyor. Tevriye ise şu tevriye mecaz değil tevriyede biraz daha farklı bir şey var. Söz iki anlama gelir bir yakın anlamı var bir uzak anlamı var. Siz sözü söylüyorsunuz karşıdaki ne anlamıştı ama sizin kastınız başka. Nasıl mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Hicret yolculuğunda karşısına geçti birileri. Nereden geliyorsunuz dedi siz kimsiniz dedi diye sordu. Şimdi Efendimiz diyemedi ki biz Mekke'den geliyoruz ben Resulullah'ım bu Ebu Bekir'dir Medine'ye gidiyoruz. Çünkü dese Başlarına yüz tane deve konmuş. E Allah Resulü asla yalan da söylemez haşa. Doğru söylemesi gerekir. Karşındaki adama dedi ki min ma'in. Min ma sudan biz sudanız. Gitti ondan sonra Efendimiz adam düşünüyor sudan hangi sudan hangi su kabilesinden. Acaba Yemen'deki su kabilesi mi? Şuradaki mi? Arkadan bağırmaya başladı. Ya hangi su kabilesi aşağı mı yukarı mı? Efendimiz hiç dinlemedi çıktı gitti. Söylediği söz ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Biz Sudanız ya hepimiz Sudanız. Ama karşıdaki adam başka bir şey anladı. Bu caiz çünkü neticede orada farklı bir şey de var. Hz. Ebu İbrahim de bunu çokça kullanıyor. Göreceğiz dediğim gibi Firavun'un karşısındaki konuşmayı. Aynen böyle bir tablo yine hicret yolculuğunda Hz. Ebu Bekir yaşadı. Hazreti Ebu Bekir bölgede tanınan birisi, bilinen birisi. İnsanlar tanıyor onu tanıdılar da sordular da dedi. Dediler ki işte ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Ey Ebu Bekir dediler Resulullah'ı göstererek bu kim? E ne diyecek şimdi Hazreti Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir Sıddık asla yalan onun köşesine bucağına rüyasına bile girmemiş. Orada da doğruyu söylemesi gerekir. Resulullah dese Muhammed dese bilinecek. Ne dedi? He din yehdini o benim yol rehberimdir bana yol gösteriyor. Karşıdaki ne anladı? Çölleri bilen yol rehberi anladı ama Hazreti Ebubekir'in kastı neydi dünya ahiret benim yol rehberimdi söz doğru mu söz doğru ama karşıdakiyle sözü söyleyen aynı maksatla söylemiyor bu caiz ve bu bunun adı işte terbiye ve bunu Hazreti İbrahim de kullanıyor. Bu Saffat süresindeki şeyde de bu var yani burada biraz tariz var aslında taşlama var hani siz böyle yapıyorsunuz ya bakıyorsunuz putlara diyorsunuz ki işte şöyle yapacağım böyle yapacağım ben de öyle yapıyorum bu anlamda söylüyor. Şimdi bakın benim güzel kardeşlerim Hz. İbrahim onlar gittikten sonra aradığı fırsatı buldu eline aldı baltayı şimdi biz nereden öğreniyoruz balta olduğunu çıkarıyoruz yani öyle bir şey yok Kur'an balta malta söylemiyor. Baltaya da bazen takılıyoruz biz zannediyoruz ki put kırmak için baltaya ihtiyaç var. Put kırmak için baltaya ihtiyaç yok. Balta araçtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde elindeki asayla putları kırdı. Ben bir elime bir balta geçireyim o zaman putları kıracağım diyen adam doğru söylemiyor. Put kırmak için baltaya ihtiyaç yok onun için Kur'an bizi aletlerle uğraştırmıyor. Ama biz öyle anlıyoruz diyoruz ki elinde bir balta vardı herhalde ki güçlü kuvvetli vuruşuyla devirdi. Gidiyor puthane kimse yok bomboş alay ediyor putlarla biliyorsunuz ayetlerde okunuyor onları. Ve başlıyor devirmeye vuruyor deviriyor deviriyor. En sonda kocaman bir put var. Kur'an'da o büyüklüğü nazarlarımıza veriyor. Onun başına boynuna asıyor o baltayı ne ile kırmışsa. O putu bize tarif ediyor. Tarihi rivayetler böyle fosfordan gözleri var parlıyor. Bakana bile dehşet verecek kadar büyük bir put. O büyüğün yaptığını söylüyor kavmine. Kavmi gelip tanenin yerle bir olduğunu görünce çıldırıyorlar zaten. Kim yapmıştır diye Hazreti İbrahim'e soruyorlar. Hazreti İbrahim de belki bu yapmıştır diyorlar. Orada da biliyorsunuz tarih var. Belki bu yapmıştır diye ona işaret ediyorlar. Ondan sonraki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. O ben burada bırakacağım. Gelişmeleri de aldığı bıraktığım yerden alıp haftaya anlatacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim ben başka bir yere götüreceğim. Oradayım zaten. Sonuna gelmem de biraz belki iyi oldu. Söyleyeceğim şeyler biraz belki düşünmemize vesile olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayetlerin ilk muhatapları. Bakın ayetleri söyledim ne zamanlar indiğini özellikle nüzul tarihlerini söyledim. Nübüvvetin dördüncü yılında iniyor bu ayetler. Altıncı yılında iniyor bu ayetler. On ikinci yılında iniyor bu ayetler. Soru şu. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim gibi eline hemen bir balta alıp Hubel'den başlayıp İsaftan Naile'den çıkmadı. Kabe'de 360 tane put var o gün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye o putları kırmadı? Bu ayetler anlattı işte İbrahim aleyhisselamın mücadelesini anlattı. E İbrahim aleyhisselam da en güzel örnek örnekliğinle de vurguda bulundu. İbrahim aleyhisselamla peygamber aleyhisselam arasındaki münasebeti muhabbeti de söyledik. Ayetleri duydu o da duydu ilk muhatap o olduğu için o bizden daha iyi duydu daha iyi anladı. Niye hemen putları kırmadı? Biraz düşünelim bir ikinci bir sayfa açalım. Mesela Efendimiz diyelim ki o gün putlar korunuyordu öyle bir şey yoktu da çok korunuyordu mesela farklı bir biçimde tedbir almışlardı. Gözler bakışlar Allah Resulü'nün üzerindeydi. Efendimiz kendisi kıramadı. Kırmaya can atacak bir sürü sahabe efendimiz vardı. Şöyle Ali'den, Miktattan, Zübeyir'den, Talha'dan, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan, Sad bin Ebi Vakkas'tan, Abdurrahman İbni Af'tan Allah hepsinden ebeden razı olsun bunlar biliyorsunuz ilk sahabiler. Onlardan bir grup kursaydı deseydik ki ya gece gidin Kabe'nin içine girin birkaç tanesini devirin ya da şu hubeli devirin ters yüz edin şöyle yapın böyle yapın bunu da demedi. İlk günlerde Ebu Zer gelip Müslüman olduğunda putlara putlar hakkında ileri geri konuştuğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e dedi ki çık git dedi. Git ben gel diyene kadar da gelme çünkü Ebu Zer'in tabiatı başka bir tabiat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin bidayetinde bazı şeyler çıkmaza girmemesi için böyle bir şey yaptı. Bakın bu önemli bir şey benim güzel kardeşlerim. Şimdi gelelim bize bunun cevabını vereceğim. Gelelim bize ben şimdi Hazreti İbrahim'i okudum putları devirmiş şöyle yapmış böyle yapmış. Ne yapacağım balta mı arayacağım şimdi dışarıda bir sürü heykel var hadi put eşittir heykel birinden başlayalım böyle mi yani bu ayet bana bunu mu diyor ben böyle mi anlamak durumundayım böyle anlarsam doğru anlamış olur muyum doğru anlamadığım Allah Resulü'nün hayatında var zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in üzerinden putlarla nasıl mücadele edileceğini çok iyi öğrendi ve oradan bir hakikat öğrendi o hakikat neydi biliyor musunuz Kalplerdeki putları kırmadıkça dışarıdaki putları kırmanızın hiçbir faydası yok. Eğer kalplerdeki put sevgisini gidermezseniz dışarıdaki putu kırsanız adam gider yeni bir daha büyüğünü yapar. Daha farklı bir şey yapar sana da başka farklı cezalar verir. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz canlarımız yoluna davasına kurban olsun 21 yıl boyunca putlara karışmadı. 21 yıl sonra putları kırdı çünkü o 21. yılda gönüllerdeki putları kırmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Önce gönüldeki putları kırdı sonra iş dışarıdaki Hubele, isafa Naile'ye, Lata, Uzza'ya, Menata geldi. 21 yıl boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim'den aldığı ilhamla Gönüldeki putları kırma adına bir mücadele verdi. Ne olur doğru anlayalım da boşu boşuna balta arayıp put aramayıp gibi bir gaflete düşmeyelim. Dışarıdaki putların kırılma meselesinin ne zaman başlayacağını buradan daha iyi bir biçimde anlayalım. Bakın daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek vermek istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 6. yılı Hudeybiye yılı biliyorsunuz. Umre maksadıyla yola çıktı geldi yapamadı. Yapsaydı nasıl bir Kabe'de umre yapacaktı? Kabe'nin içinde 360 tane put var ve Hubel orada duruyor. Yapamadı döndü bir yıl sonra kaza umresi sırasında... İçinde putların olduğu Kabe'ye geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Eh, onları hiç umurunda bile değil. Kabe'nin yeri binadan kaynaklanan bir şey değil. Değer o binadan kaynaklanmıyor o yerden kaynaklanıyor. Bunu bildiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göze o putları bile görmüyordu. Hicretin 7. yılında kaza umresinde o putların var olduğu Kabe'yi tavaf ederek Allah Resulü umresini yaptı. Ama bir yıl sonra Mekke'nin fetih günü geldi. Elinde balta yoktu ama asa vardı. Hak geldi batıl zail oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya zail olmaya mahkumdur ayetini okuyarak aynen atası İbrahim gibi birer birer putları yere devirdi. Niye devirdi? Kalplerdeki putlar devrilmişti daha önceden. Tek bir örnek Ebu Sufyan hanımı Hint'le konuşuyor. Hint bir şeyler söylüyor onu kışkırtmak için. Ebu Sufyan şöyle bir şey söylüyor. Kalbindeki putlar devrilmiş Ebu Sufyan'ın. Şöyle bir şey söylüyor. Ben bugüne kadar baktığım baktığım bizim inandığımız tanrıların bize hiçbir faydasının olmadığını gördüm. Muhammed'in tanrısı hep onun yanında ve hep onun arkasında. Ve sonra Ebu Sufyan çok iyi bir mümin oluyor biliyorsunuz. Niye kalbindeki putlar kırılmış? Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hz. İbrahim'in bu mücadelesini öğrendiğimiz zaman aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi kavramamız lazım. Sahabe gibi kavramamız lazım. Ne olur hemen balta aramaktan vazgeçelim. Ne olur hemen dışarıdaki putlara bakmaktan vazgeçelim. Asıl olan önce yüreklerdeki putlardır ve bu putlara sevgi besleme adına gaflet içerisinde olanlardır. Eğer biz yüreklerdeki putları kırarsak dışarıdakiler kolay ama yüreklerdeki putları kırmadan İbrahim vari bir biçimde mücadele edeceğimizi zannediyorsak bu boşuna bir zannediştir ve bu zannedişin bizi götüreceği bir yer, yok, bir yer yoktur anlayalım böyle ki o mücadeleden Allah Resulü nasıl nasiplendiyse biz de öyle nasiplenmiş olalım. Allah gerçek manada anlayanlardan eylesin ve bizi her zaman put kıran İbrahim'in çizgisini takip edenlerden eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.